Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Bakara Suresinin 190 ila 192. ayetlerinin meal ve tefsiri ile devam ediyor. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Zemahşeri'nin açıklamasına göre Allah yolunda savaşmak deyimi Allah'ın ismini yüceltmek ve onun dinini güçlendirmek için cihad etmek anlamına gelir. Hicretten önce şartlar ne olursa olsun Müslümanların müşriklerle savaşmaları yasaklanmış, onlarla ilişkilerde barışçı yöntemlerin izlenmesi emredilmişti. Hicretten sonra Müslümanlar kendi devletlerini kurup siyasal bağımsızlıklarına kavuşunca zamanla ayrıntıları belirlenen… Bazı şartlara ve kurallara riayet etmeleri kaydıyla savaşmalarına izin verilmiş ve gerektiğinde emredilmiştir. Bu iznin ilk kez Haç suresinin 39. ayetiyle verildiği anlaşılmaktadır. Ancak konumuz olan ayeti de bu çerçevede düşünmek mümkündür. Ayette özellikle savunma amaçlı savaşın emredildiği görülmektedir ve İbn Atiyye'ye göre bu. Savaşı emreden ilk ayettir. Müfessirlerin çoğunun görüşüne göre ayetin ''Aşırılığa sapmayın, Allah aşırılığa sapanları sevmez'' mealindeki bölümü hem haksız saldırıyı hem de başlanmış bir savaşta aşırı gitmeyi, gereksiz kan dökmeyi ve çevreye zarar vermeyi yasaklamaktadır. Nitekim Zemahşeri, ayetin savaşı başlatmayı yani savaş çıkarmayı yasakladığı gibi başlamış bir savaşta kadınların, yaşlıların, çocukların ve benzerlerinin öldürülmesini, anlaşmalı bir topluluğa saldırılmasını, baskın saldırılar düzenlenmesini de yasakladığını ifade etmiştir. Taberi'nin aktardığı bazı rivayetlerde din adamları ve tek taraflı olarak ateş kesip barış teklifinde bulunanlar da öldürülmesi yasaklananlar içinde de gösterilmiştir. Esasen ayetin sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın şeklindeki ifadesinden sadece fiilen savaşa katılanların ve savaşmayı sürdürenlerin öldürülebileceği açıkça anlaşılmaktadır. Onları yakaladığınız yerde öldürün ifadesindeki onlardan maksat, bir önceki ayette geçen Müslümanlara karşı savaş açan düşman tarafıdır. Kuşkusuz barış zamanlarında barışın kuralları, savaş zamanlarında da savaşın kuralları geçerlidir. Önceki ayetin ikinci bölümünde Müslümanlara, haksız saldırılara, ve her türlü aşırılığa sapmaları yasaklanarak savaşın temel ahlak ilkesi açıkça belirtildikten sonra, burada da düşmana hücum ederek askerlerinin yakalanıp öldürülmesi savaşı kazanmanın gereği olarak ortaya konmaktadır. Zira savaşa kazanmak için girişilir. İnsan gücünün birinci derecede önem taşıdığı bir savaşı kazanmanın ilk şartı da özellikle klasik savaş şartlarında düşmanın insan gücünü kırmaktır. Hayatın gerçeklerinin kötülükleri önlemede savaşmayı gerekli kıldığı durumlarda barışçılıktan söz etmek anlamsızdır. Kur'an-ı Kerim olması gerektiği kadar barışçıdır. Bununla birlikte Müslümanın sebep olmadığı bir savaşta teslimiyetçi davranmayı veya girişilen bir savaşı kazanmanın gereklerini hümanist olduğu ileri sürülen ütopik fikirlere feda etmeyi de onaylamaz. Haksızlık etmeme ve haksızlığa uğramamayı emreden ayet, Kur'an'ın bu husustaki temel kuralı olarak alınmalıdır. İslam kültüründe geniş bir kullanım ve etki alanı kazanmış olan ayetteki fitne kelimesi genellikle sınama, deneme, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme, özellikle hadislerle diğer İslami literatürde dini, sosyal ve siyasi kargaşa anlamında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. İnan uğruna maruz kalınan ağır işkence içinde fitne kelimesi kullanılmıştır. Fitne her zaman insan için bir sıkıntı veya risk anlamı taşır. Ancak fitne olarak değerlendirilen bir durumla karşılaşan insanın bunun bir imtihan olduğu bilincini koruyarak bu tehlikeli sınavı başarıyla sonuçlandırması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında fitne... İnanma iradesini daha da güçlendirme, ahlaki bakımdan arınma, insanın imanındaki kararlılığını ve erdemli yaşayışını kanıtlama fırsatı vermesi itibariyle, ferdin veya toplumun dini ve ahlaki gelişmesine katkısı olan bir imtihan ve deneme yolu olarak da değerlendirilmektedir. Nitekim cürcani ve tehanevi gibi bazı bilginlerin fitne hakkındaki tariflerinde, bu hususun dikkate alındığı fark edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 34 ayette fitne kelimesi, 26 ayette de türevleri geçmektedir. Fitnenin Kur'an'daki kullanımına göre anlamlarını tespit etme hususunda en önemli kaynak olarak bilinen ve bu bakımdan bazı özel araştırmalara konu olan taberinin Camiül beyanı da dikkate alındığında fitne ve türevlerinin Kur'an'da başlıca şu manalarda kullanıldığı görülür. Sınama, iptila, deneme, ihtibar ve imtihan. Şirk, inkar, müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları inkar ve şirke dönüştürmeyi amaçlayan baskılar. Dalalet, sapma, saptırma, azap, işkence, ateş atma, düşman saldırısı Allah'ın kullarına farklı imkanlar vererek birbirlerine karşı niyet ve tutumlarını ortaya çıkarması şeytanın hile ve tuzağı şeytanın zayıf ruhlu kişilere aşıladığı batıl inanç ve kuruntu nifak delilik Taberi sık sık Arap dilinde fitnenin asıl anlamının deneme ve sınama Bilhassa ateşe atarak deneme olduğunu belirtir ve öteki kullanımlarında temelde bu manayla ilişkili bulunduğuna işaret eder. Deneme ve sınama bazen insanlar için daima bir risk taşıyan mal, mülk, evlat, sağlık gibi nimet sayılan değerlerin verilmesiyle olduğu gibi çok zaman yokluk, hastalık, musibet, şeytan veya düşman tasallutu gibi üzüntü ve sıkıntılara maruz bırakılmakla da olmaktadır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda bir sonraki bölümde buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.